Özlem benim Tiyatrodan telefon ediyorum Yarım saattir seni bekliyorum Duyamıyorum yüksek sesle konuş Gelemiyor musun? Neden? Ya Daha önce söylediğini hiç hatırlamıyorum Neyi söylemiştin? Canım ne demek bu? Özlem bir dakika hemen geliyorum Konuşmamız gerek Anlamadım ne oldu ki? Peki Peki başka bir gün konuşuruz öyleyse Özlem di, Dinle beni bir dakika Allah kahretsin Affedersiniz delikanlı Yere attığınız biletler Az sonra başlayacak oyunu biletleri. Evet Uzun zamandır görmek istediğim bir oyun Bilet bulamamıştım Açabı Biletleri ağır. alabilirsiniz ...vermek zahmetine katlanırsınız değer. Yerden bilet toplamaktan hiç hoşlanmıyor. Özür dilerim ben. Buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Önemi yok, biletler sizindir. Burada iki bilet var. Hiç değilse birinin parasını vereyim. Gerekmez, İkisi de sizin olsun. Ha, bir dakika, bir dakika. Madem ki iki bilet de benim... ...sizi oyunu birlikte izlemeye davet ediyorum... Güzel bir oyun göreceksiniz Üstelik yer bulmak da çok zor Bileklere ziyan etmeyelim Yok yok Hiç tiyatro izleyecek durumda değil Biliyorum sinirlisiniz Demin istemeyerek telefon konuşmanıza tanık oldum Yüksek sesle konuşuyordunuz Burası gürültülü olduğu için Hadi gelin birlikte seyredelim oyunu ben de yalnız kalmamış olurum İnanın pişman olmayacaksınız Yoksa benimle birlikte tiyatro seyretmenin bir sakıncası mı var? Çekinmenize hiç gerek yok Hadi Hadi ikinci çal Girelim Bakın aslında bu biletlerle giremeyiz İkisi de öğrenci bileti çünkü Bir şehir benim biletleri size bir yer numarası versinler Benim için önemli değil Ben de öğrenciyim Nasıl? Anlamadım Öğrenciyim dedim Niçin o kadar şaştınız <gülüyor> İşte öğrenci kimliğim Hadi evet. hadi giriyor muyuz Söylemiştim size Oyunu beğeneceğinizi biliyordum. Haklısınız güzel bir oyundu Teşekkür ederim <gülüyor> Asıl ben size teşekkür ederim bir türlü görememiştim bu oyunu İzniniz de hanımefendi Tanıştığımıza sevindim Hoşçakalın <gülüyor> Tanışmadık ki daha Adım Sabiha Sizinki Metin. Aa, Şimdi tanıştık işte Memnun oldum Şu kapıdan çıkalım Orası daha tenha Ooo Yağmur Ne güzel yay var. Bir dakika Bu yağmurda yürüyemezsiniz Bakın oldukça uzakta oturuyorum Taksiyle gideceğim Benimle gelin Sizi de uygun bir yerde bırakırım Sağ olun ama Nereye gideceksiniz Hiçbir şey bilmiyorum Kararsızım <gülüyor> Öyleyse hemen bir taksi bulalım Aa, Şu gelen mavi arabayı içerseniz Maviyi çok seviyorum da <gülüyor> Taksi İyi günler şoför bey Eskişehir yoluna gideceğiz Betim bey size inmek için neresi uygun geliyorsa söylüyor Sağ sapın şoför bey Sağdaki üçüncü Geldik işte Benim evim burası Uygun bir yerde ineyim dedim ama olmadı <gülüyor> Evet Hiç sesiniz çıkmadı Bir an acaba aynı evde mi oturuyoruz diye Kuşkulanmadım değil <gülüyor> Şaka bir yana hala yağmur yağıyor İçeri gelin birer çay içeriz Yağmur dininceye kadar Hadi hadi ıslanmayın Ne güzel manzaralı bir eviniz var Karşıdan dağlar görünüyor <gülüyor> Şöyle oturun Bahçedeki gülleri de görürsünüz Ben çay suyunu koyayım Oh Ayakkabılarınızı çıkarmışsınız ah, Durun size bir terlik getireyim Torunumun terlikleri Zahmet oldu sağ olun Burada yalnız mı yaşıyorsunuz Aslında kızım çok yakında oturuyor Kentten oldukça uzak Niçin bu kadar uzak bir yerde yaşıyorsun? <gülüyor> Kentte yaşayamadığım için Sessizliği severim Bu ev bir kişi için çok büyük aslında ama konuklarım olur Kızım, torunlarım sık sık uğrarlar Müzik seversiniz değil mi? Evet Ben de çok severim Hele böyle yağmurlu havalarda müzik dinlemek bir mutluluktur Mozart dinleyelim mi? Olabilir Ben aslında her tür müziği severek dinlerim Klasik batı müziğini de, klasik Türk müziğini de, türkülerimizi de Kısacası kulağıma hoş gelen, sanat değeri olan her tür müziği Ne güzel Biliyor musunuz, siz torunuma çok benziyorsunuz Torununuz? Evet, torunum Ahmet. E. Şimdi burada değil, İngiltere'de doktorasını yapıyor Aha, Sizi birkaç dakika yalnız bırakacağım Çayı demleyeceğim Tabii, beni düşünmeyin siz Kurabiyeleri beğendiniz mi? Çok güzel Çocukluğumda yediğim kurabiyelere benziyor Afiyet olsun Kepekli ondan yaptım Metin Bey Öğrencisiniz değil mi? Hı hı. Nerede okuyorsunuz? Tıp fakültesinde son sınıftayım Oo, Doktor sayılırsınız Siz nerede okuyorsunuz? Öğrenciyim demiştiniz Felsefede ben de son sınıftayım Nereden aklınıza esti felsefe öğrenimi? Aklıma esmedi Mutlaka felsefe okumak istiyordum Sırf bu amaçla yabancı dil öğrendim Beş yıldır okuyorum Pek başarılı bir öğrenci sayılmam İki sömestr kaybettim e Ne de olsa gençler gibi çabuk anlayamıyorum Peki Sınavlara hazırlanmak zor olmadı mı sizin için Pek olmadı Torunumla aynı yıl girdik O ekonomi bölümünden mezun oldu Hep üniversitede okumak istemişimdir Gençliğimden beri İnsan bir şeyi çok isterse başarır Sağlığım izin verirse bu yıl bitireceğim Olmazsa Eylül'de Şaşırtıcı bir insan olduğunuzu söylemeliyim Torunlarınız var Kent dışında kendi başınıza yaşıyorsunuz Felsefe öğrenimi yapıyorsunuz <gülüyor> Yaşlı oluşum mu sizi şaşırtıyor Yalnız yaşamam mı Öğrenci olmam mı <gülüyor> Hepsinin bir arada oluşum <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür Sonunda güldürebildim sizi Tiyatro kapısında rastladığımdan bu yana Hep somurtuyordunuz Özür dilerim elimde olmadan Canınız sıkın. Kız arkadaşınız yüzünden anladığım kadarıyla Özel işlerinize karışmak istemem ama Bu geçimsizlikleri Yaz yağmurlarına benzetirim ben Birden bastırır yağmur Sonra hemen ardından Güneş Asıl olan güneştir Umarım haklı çıkarsınız Hiç kuşkum yok Şimdi bir bademli kurabiye daha alın Güllere bakarak müzik dinleyin Çayları getireyim ben de İnanın sıkıntınızın hafiflediğini hissedeceksiniz Çay kadar can sıkıntısına iyi gelen bir şey yoktur Evet işte çaylar Sağ olun Buyurun oldu size. Çayı çok severim bazı geceler yatarken sabah çay içeceğim diye sevinirim Sırf çay içim uyanmaya değer öyle değil mi? Konuşmayı pek sevmiyorsunuz galiba ee, Özür dilerim Her zaman böyle değilimdir Sizi dinlemek daha güzel Ben de sizi biraz oyalamak için çok konuşuyorum ya yani. Çok konuşmuyorsunuz Tatlı konuşuyorsunuz <gülüyor> o, Teşekkür ederim Bakın Metin Bey İnsan yaşarken mutlu olduğu küçücük anları yoğun yaşamalı Onları çoğaltmalı. Benim dünya görüşüm bu. Bir de mutluluğu yarına bırakmamalı. Bu anı nasılsa bir daha yaşarım dememeli. Yarın mutluluk getirebilir ama... ...bugünkünden farklı bir mutluluktur o. Söyledikleriniz doğru tabii ama... ...nasıl uygulanabilir? Pek uygulanamaz gibi geliyor bana. Acılar da sevinçler de hep vardır. Dün, bugün, yarın... Bakın, bakın. Bakın size anlatacağım şimdi. İnsanı mutlu eden pek çok şey vardır değil mi? Mutsuz eden şeyler de vardır ama Hem de daha çok ah, Kötümserler için öyle Neyse Mutsuz edecek şeyleri bir yana bırakalım şimdi Her insana göre değişse de Mutluluğun ortak sebepleri de vardır Örnek vermek gerekirse Sevgi Pek sanmıyorum İnsanlar en çok sevgi yüzünden mutsuz olurlar Hayır Gerçek sevgi her zaman mutluluk verir bazı insanlar sevgiyi yaşamasını ve yaşatmasını bilmezler de o yüzden mutsuz olurlar. Her insanın mutluluğu yakalaması, sürdürmesi için kendine göre bir yol bulması gerekir. Kendime örnek vereyim size. İlginizi çeker diye düşünüyorum. Beni mutlu edecek ne varsa hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Müzik, güller, mis gibi bir çay, sevdiklerimi düşünmek... Güzel bir kitap Bir resim Tiyatro Bir çocuk gülüşü gibi Her zaman hepsi birlikte olmaz tabi Hangilerini bulabilirsem Yararı oluyor mu ah, Hem de nasıl Ben buna mutluluk yüklemesi diyorum Tiyatroda sizi öyle mutsuz görünce Aklıma bunu anlatmak geldi Deneyin çok yararını göreceksiniz Torunuma da anlatmıştım bunu Mutsuz bir günüydü denedi Başardı Mutsuz olmak çok kolay. Mutlu olmak için çaba sarf etmek gerekir. Torununuzu çok seviyorsunuz. Çok. Arkadaşız onunla. Ahmet'te gençliğin umudu, canlılığı, orta yaşın aklı, ihtiyarlığın hoşgörüsü var. Torunum diye söylemiyorum. Ender rastlanan bir insandır. Bir çay daha. Lütfen. Şey, bir işiniz falan var mıydı sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Yo, yok yok yok, hiçbir işim yok. Üstelik bugün yalnız kalmak istemiyordum İnsanın yalnızlığına En iyi ilaç nedir bilir misiniz? Bilmem Arkadaş belki Tiyatro. Tiyatro Evet Düşünsenize hem salonda Hem de sahnede pek çok insanla bir aradasınız Birkaç saatinizi Aynı şeyi izleyerek Duygu ve düşünceleri paylaşarak geçiriyorsunuz Bugün biraz da Onun için istemiştim tiyatroya gitmeyi Netense Pek yalnız hissediyordum kendimi ee, Felsefe dışında neler yapıyorsunuz Oo, İşim hiç bitmez benim Çiçeklerim, kitaplarım, müzik Sonra gezmek Mektup yazmak Yetişemiyorum bile Gençken özleyip de yapamadığım ne varsa Bu son yıllarda yapıyorum Yapabiliyorum Yalnızlık zor gelmiyor mu? Hiç Zaten bütün ömrümde hiç yalnız kalamadım Çocuklarım, eşim, kayınvalidem kendi zevkime mutluluğuma ayırabildiğim zamanım pek olmadı Tabii sevdikleri için yaşamak ayrı bir mutluluk ama insanın neredeyse bütün zamanını alıyor Eşimin uzun süren hastalığı On yıl oldu eşimi kaybedeli İnanır mısınız son yıllara kadar gönlümce kitap okuyamadım Müzik dinleyemedim Zaman geçiyor İnsanın yapmak istedikleri birikiyor Yaşlılığın iyi taraflarından biri de artık hemen hemen hiç kimsenin ona ihtiyacının kalmaması Herkes kendi hayatını kuruyor yaşıyor Ben de kendi hayatımı değerlendiriyorum Dünya güzel, ışıklı, renkli, çeşitli Daha yapacağım o kadar çok şey var ki Ömrümün yetmeyeceğinden korkuyorum Dilerim uzun ve sağlıklı bir ömrünüz olur Teşekkür ederim ben de size aynı şeyi diliyorum İyi ama şimdiye kadar hep ben konuştum Biraz da sizi tanımak isterdim ee, Anlatacak fazla bir şeyim yok 23 yaşındayım Yurtta kalıyorum Kız arkadaşımla tiyatroda buluşacaktık olmadı Bademli kurabiyeye bayılırım Aha, Bir şey daha Saçlarım dökülmeye başladı İşte bu kadar Biraz özet oldu ama önemi yok çok genç olduğunuz için anlatacaklarınızın az olması şaşırtıcı değil Saçlarınızın dökülmesine gelince hiç üzülmeyin <gülüyor> Saçı dökülmüş doktor daha makbuldür Hastalara güven verir Hastalar saçsız doktorları daha çok severler Genç kızlar değil ama Kız arkadaşınızla aranızın açılmasına saçlarınızın dökülmesi sebep olmadı herhalde <gülüyor> Özür böyle konuştuğum için işlerinize karışmak istemem Yo yo rica ederim bu konuda konuşmak istemiyorsunuz Biliyor musunuz size anlatmak isterdim Siz insanların dertlerini açabilecekleri bir insansınız çünkü Ne var ki bugün anlatacak durumda değilim Başka bir zaman belki Elbette elbette ee, Bir çay daha ha, Hayır sağ ol. Biliyor musunuz İyi bir doktor olacaksınız siz Umarım Mesleğimi seviyorum çünkü İyi bir doktor olmanın en başta gelen şartı İyi insan olmaktır Bu da sizde var Aa, Güzel bir iltifat bu teşekkürler <gülüyor> Yağmur dindi ah, Şimdi güller mis gibi kokar Ben Ay, yo, yo, yo, yo Gitmeniz için söylemedim Biliyorum ama gitsem iyi olur Hem zamanınızı da alıyorum Benim için düşünmeyin İşleriniz varsa o başka Ben izninizi rica edeyim Nasıl isterseniz Yalnız Size şunu söylemek isterim ki Burada birçok şeyi unuttum Birçok şeyi de yeniden yaşadım Geldiğimden çok daha iyi. Sevindim buna Sizi mutlaka arayacağım Her zaman bu kadar sevimsiz değilim <gülüyor> Yok canım Bugün de o kadar sevimsiz değildiniz <gülüyor> Durun size kartımı vereyim Telefon adres hepsi yazılı Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz Teşekkür ederim Her zaman bademli kurabiye bulabilirsiniz <gülüyor> Sağ olun <gülüyor> Başarılar diliyorum size İyi ki tiyatroda size rastladım İlaç gibi geldiniz bana Ne güzel Her zaman söylerim insan insanın ilacıdır Hoşçakalın Güle güle Kim o? Ben Metin Metin mi? Tanıyamadınız mı? Hani... Tiyatroda karşılaşmıştık aylar önce Sonra da evinize gelmiş Ah Metin Tabi tabi Hoş geldiniz Buyurun buyurun Sevindim sizi gördüğüme Sağ olun böyle habersiz geldiğim için özür dilerim ama Bayram ziyareti haberli olmaz diye düşündüm. E, tabi tabi ne kadar iyi ettiniz Buyurun buyurun Ben bu çiçekleri size getirdim Aa, Ne güzel çiçekler Çok teşekkür ederim e, otursanız Hayırlı bayramlar. Size de. E, birini mi bekliyordunuz yo, yo, hayır. Bir yere gidecekseniz engel olmayayım Hiçbir yere gitmeyeceğim. Çekilmenize gerek yok. Rahat olun. Eh, görmeyeli nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizi de iyi görüyorum. Görüşmeyeli çok oldu. Neler yaptınız bu arada? Doktor oldunuz mu? Ah, evet. Ah oh, ne güzel, kutlarım. Teşekkür ederim. Peki siz ne yaptınız mezun oldunuz mu <gülüyor> Maalesef Üç dersten birinde başarılı olabildim ancak Eylül'de mezun olacağımı umarım Bir aksilik olmazsa tabi Ya ama size biraz daha hoşgörülü davranmaları gerekmez ah, mi Hiç öyle şey olur mu Kendim de istemem bunu Peki Siz başka neler yaptınız ee, Ben ben e, iki arkadaş bir ev tuttuk Uzmanlığa çalışıyorum Hayatımda başka bir değişiklik olmadı Benim bir torunum daha oldu Öyle mi? Evet, İzmir'deki küçük oğlumun bir kızı oldu Böylece torunlarımın sayısı peşe çıktı ah, Güzel bir haber bu kutlarım Teşekkür ederim Biliyor musunuz Sizi çok düşündüm Ben de öyle Hep gelmek istedim ama olmadı işte Bugün geldiniz ya işte Çikolata şey, e, buyurun Aa, Sağ olun Bayramda beni hatırlamanıza çok sevindim Bayramlarda bir garip olurum hep Küçükken bayramlarda hep anneanneme giderdik Anneannem çeşitli armağanlar hazırlardı benim için, annem için <Gülüyor> Anneniz hayatta değil mi? Hayır, ben on yaşımdayken öldü Ya, yeah, üzüldüm İnsanın bayramda gideceği bir yeri olmaması çok kötü <Gülüyor> e Ben varım ya işte <gülüyor> Kız arkadaşınız ne oldu? Bitti o iş ah, Bu olmadı işte Eee Kız arkadaşınızın adı neydi? Özlem Evet Özlem Bugün Özlemle birlikte olmalıydınız Tiyatroda sizinle karşılaştığımız günden sonra bir kez buluştuk Ondan sonra da bir daha birbirimizi görmedik Hiç aramadınız mı? Aramak istedim ama olmadı Benimle görüşmeyi pek istemiyorum <gülüyor> Özel işlerimize karışmak istemem ama Siz Özlem'i seviyorsunuz öyle değil mi? Seviyordum ama şimdi unuttum <gülüyor> Unuttuğunuzu sanmıyorum Unutmaya çalışıyorum unutacağım da Gözleriniz aynı şeyi söylemiyor Özlem'den söz ederken Bir hüsün doluyor bakışlarınız Ne yapabilirim ki Benimle görüşmeyi istemediğine göre <gülüyor> Bakın bakın ne yaparız Birazdan Özlem'e telefon edip Bayramını kutlarsınız Hoşuna gidecektir bu Aranızdaki tatsızlık da böylece sona erer ee, Hayır Telefon edebileceğimi sanmıyorum Sesini duymak istemez misiniz Hadi hadi ...telefon etmek istiyorsunuz ama... ...telefon etmemem gerektiği diye diretiyorsunuz. Hiç hak etmediğim biçimde beraberliğimize son verdi. Sebepsiz yere. Bayramlar kırgınlıkları gidermek içindir. Telefonla ararsanız Özlem mutlu olacaktır. İnanıyorum buna. Pek sanmıyorum. O da sizi kaybetmekten üzüntü duymuştur mutlaka. Aradan geçen zaman eksikliğinizi hissettirmiştir. Neyse... ...önce birlikte bir yemek yiyelim... Sonra düşünürsün Ben yemeğe kalmasam size zahmet vermek Aha, istemem Ne zahmeti Soframız hazır bile Sofranız tek kişilik hazırlanmış Yemekler tek kişilik değil ama Neyi düşünüyorsunuz ha, Yoksa başka bir yere mi gidecektiniz ee, Yok hayır, hayır Doğrusunu isterseniz bir lokantaya gidecektim Aha. Ya da evde yiyecektim Tek başınıza mı Birlikte kaldığımız arkadaş ailesinin yanına gitti de Aha. Yalnız yemek yemeyi hiç sevmem İşte işte şimdi iki kişilik oldu soframız Şöyle buyurun doktor bey ah, Teşekkür ederim Yemeklerime güvenirim Seveceksiniz Hiç kuşkum yok o ne kadar güzel bir sofra bu Çiçekler, mumlar, dantel <gülüyor> örtüler Konuklar için hazırlanmış bir sofra sanki Tek başıma da olsam Özenli bir sofra kurarım Güzellikleri günlük hayatıma sokmak Mutluluk verir bana <gülüyor> Mutluluk yüklemesini mi? <gülüyor> Unutmamışsınız demek Denediniz mi? Uğraştım ama başaramadım Yine deneyin Hayatınızda mutluluk veren ne varsa size ısrarla bir araya getirin onları Başarırsınız Bir de bakmışsınız ki Mutlusunuz Dolmadan almadınız Teşekkür ederim Benim için meraklı bir ihtiyar kadın Demezseniz Size bir soru sormak istiyorum Bu? Kız arkadaşınız neden sizden ayrılmak istedi Neden olduğunu söylesem şaşarsınız Serüven duygusu yokmuş bende Hiç böyle saçma bir sebep duydunuz mu Hep ayaklarım yerdeymiş Beni yeknesak buluyor Bunun da kusur olduğunu bilmiyordum Gerçekçiyimdir ben düşlerde yaşamam ki e, Düşler hayatın tadı tızıdır ama Ne için buna karşısınız Bana öyle geliyor ki Asıl sebep bu değil Bu daha çok bir bahane Arkadaşlığınızı kesmesi için başka bir sebep olmalı Şey bir de ben kıskançmışım Kıskançsınız demek Doğrusu kıskançlığın pek şirin bir kusur olduğu söylenemez Kıskançlık genellikle sevgi belirtisi değil Aa, midir? İnsana göre değişir Bana sorarsanız kıskançlık sevdiği insana güvensizliktir Bağışlanması zor bir kusur Güvensiz sevgi yapraksız bitki gibidir Yaprakları olmadan o bitki nasıl soluk alamazsa güvensiz sevgi de gelişemez Ölür Benzetmeleriniz ilginç Kıskanmak da kıskanılmak da hep ağrıma gitmiştir benim Onurumu kırmıştır Kıskançlık akıllı bir insan için başa çıkılmayacak bir kusur değil Hele sizin gibi bir genç için İnsanın duygularıyla baş edebilmesi kolay değil <gülüyor> Kıskançlık beynimizde bizim Sebebini bilirsiniz yenebilirsiniz Önce kıskançlığın hiçbir şeyi kurtarmadığını kabul edin. Hiçbir işe yaramadığını. Sevgiye zarar verdiğini. <gülüyor> Niçin yemiyorsunuz? Ah, Yoksa beğenmediniz hayır, mi? Hayır, hayır. Yemekleriniz enfes. Yalnız eleştirilmek iştahımı kapadı. Eleştirilmekten hiç kimse hoşlanmaz. Büyük sevgiler ömür boyu sürmeli bence. Ölüme kadar. Ah, hiç itirazım yok. Ama bir sevginin ömür boyu sürüp sürmeyeceği yaşanmadan anlaşılmaz. Sevgiyi ciddiye alırım ben. Sevgiyi ciddiye almanın yolu kıskançlık değil ki Bunu düşüneceğim Ne güzel bir bardak bu Işıl ışıl camı Kristal bu da benim zevkim işte Güzel şeyleri severim Zevkli olduğunuz belli Evinizdeki her şey çok güzel şey. <gülüyor> Güzellik mutluluk verir insana Bu bardağı size armağan edebilir miyim ee, Yok yo, hayır olmaz Neden bayram armağanın Benden bir hatıra Her bayram anneannenizden aldığınız armağanlar gibi Bakın ben bayram armağanımı aldım Bu güzel yemekler gerçek bir şölen benim için <gülüyor> Bu bardak size kıskanç olmamanız gerektiğini hatırlatsın. <gülüyor> <gülüyor> Ziyaretçileriniz geldi herhalde Aa, Kalkmayın kalkmayın tedirgin olmanıza gerek yok Bugün en önemli ziyaretçim sizsiniz Merhaba anne ah, Hoş geldin kızım Giriş içeri gir yavrum <gülüyor> Ah, misafirin olduğunu bilmiyorum. Tanıştırayım kızım Gönül, doktor Metin ah, Memnun oldum. Ah, rahatsız olmayın lütfen. Anne, hasta mısın? Ah yok canım, Metin Bey doktor olarak değil. Arkadaşım olarak geldi. Ya yeni bir arkadaş herhalde. Daha önce hiç görmemiştim. En yeni arkadaşım. Ee, niçin ayaktasın kızım otursana. Hemen gitmem gerek. Nuray arabada bekliyor. Şimdi yola çıkıyoruz. Ben bayramını kutlamak için uğradım. Antalya dönüşü hep birlikte geleceğiz. Sana bir eşarp <gülüyor> almıştım anne. <gülüyor> Zahmet etmişsin yavrum. Teşekkür ederim. Medim veyle nerede tanıştınız? E tiyatroda. Aa ya çok güzel. <gülüyor> Gitmem gerek. Hadi anneciğim hoşça kay. Güle güle kızım. İyi yolculuklar. Doktor bey kente ineceksiniz bırakabiliriz. Ha, hayır hayır hayır. İnmeyecek. Bir yemek yiyoruz gördüğün gibi. Aa evet evet anlıyorum. Doktor bey sizin de bayramınızı kutlarım. Allah'a emanet. Güle güle güle, güle. güle güle. Oturun benim bir oturun. <gülüyor> ee, size Metin diyebilirim değil mi A, Tabii Şimdi sıra tatlıda Oo, Bayram tatlısı Bugün tam bayram oldu benim için <gülüyor> Madem tatlı seviyorsun bana daha sık gelmişsin <gülüyor> Arayı fazla uzatmadan Zaman öyle çabuk geçiyor ki İnsan birini görmek istiyor Sonra görünceye kadar dünya kadar zaman geçiyor Onun için bana gelmeyi düşündüğünde hemen gel Üstelik torunuma olan özlemimi de biraz gidermiş olurum ...düşünüyorum da... ...siz doktorların tüm çabasına rağmen... ...hayat öyle kısa ki... ...benim gibi uzun yaşayanlar için bile... ...küçükken... ...o zamanın Ankara'sı için... ...büyük sayılacak bir evde oturuyorduk... ...ev sahibimiz bahçede... ...tavşan beslerdi... ...kömürlüğün üstündeki betonda... ...seksek oynarken... ...nasıl heyecanlanırdım bilemezsiniz... ...daha dün gibi... ...oysa yarım yüzyıldan... ...fazla zaman geçmiş... Bizim de bahçeli bir evimiz vardı Bir de dut ağacımız Dut mevsiminde annem peynir ekmeğimi Ağacın üstünde yememe izin verirdi Peynir ekmek ve dut Tadı hala zamağımda Gençliğimdeki çocukluğumdaki Bütün evler yıkıldı Kocaman binalar yapıldı yerlerine Yazık Bazen ne düşünüyorum biliyor musun Çirkinlikler serbest bırakılıyor Güzellikler tutsak ediliyor işte o zaman evime koşuyorum hemen Kendi güzelliklerime sığınabilmek için Yani bu yüzden mi kentten kaçıyorsunuz Evet gürültüden kalabalıktan kaçıyorum <gülüyor> Sizi sıkıyor muyuz Yok yok hayır, hayır kesinlikle sıkmıyorsunuz Güzellikleriyle gittikleri her yeri güzelleştiren insanlar da var tabi Biyolojik güzellik değil kastettiğim İç güzelliği Güzelliklerin koruyucusu sevgidir Sevginin ziyan edilmesi çok yazık o zaman güzellikler de yok oluyor çünkü Beni anlıyorsunuz değil mi? <gülüyor> o kadar iyi anlıyorum ki sizden izin isteyecektim telefon etmek için Elbette akıllı bir genç olduğunu ilk gördüğüm anda anlamıştım Aa, Gitmeyin git gitmeyin konuştuklarıma sizin de duymanızı istiyorum Alo Günaydın Özlem Hanım'la konuşabilir miyim Metin derseniz Sağ olun Öz Özlem Benim Nasılsın Sağ ol Ben de iyiyim Şaşırdın mı sesini duyunca Hayır hayır Bayramını kutlamak istedim yalnızca Aslında hep aramak istedim ama cesaret edemedim şey Derslerin nasıl Benim bitti Evet Seni arayabilir miyim Özlem Özlem seni hiç unutmadım Yok yok Hatalarımı biliyorum Başka Başka seni çok özlediğimi söyleyecektim Peki Görüşmek üzere o halde Sağolun İşler yolunda anladığım kadarıyla Öyle oh, oh. Baya heyecanlandım. Evet korktum hatta İnanır mısınız ödüm patladı oh, oh, İnanırım Beğendiniz mi konuşmamı oh, Özellikle son kısmı çok başarılıydı Telefona gelmezse diye korktum önce Sonra da telefonu kapatırsa diye Nasıl karşıladı Hiç ummadığım kadar iyi Sevindi hatta Gördünüz mü Oldu bitti işte Sağ olun. Of öyle ferahladım ki <gülüyor> Ne güzel şey Sevgi Beni özlediğini söyledi Görüşebileceğiz Düşünebiliyor musunuz kendisini arayabileceğimi söyledi Yarın hemen ara Evet onu öyle çok görmek istiyorum ki Bu kes kıskançlık yok ama Kesinlikle yok Aa, Tattığını yemedin bu güzel haberin üstüne tatlı çok iyi gider. Mutluluk yüklemesi mi? Elbette. <gülüyor> Şu anda gerçekten mutluyum işte. Yüklemeye gerek bile yok. Sabiha Hanım biliyor musunuz... ...siz öyle iyi bir insansınız ki... Endişelisin Metin Bu kadar telaşlanacağını bilsem Hasta olduğumu sana haber vermezdim Ateşiniz çok doktor çağırmamız gerek <gülüyor> Sen doktor değil misin? Önemli bir hastalık olabilir Benim anlayamayacağım oh, bir şey Bir uzman doktor gerekebilir oh, Yoksa ölecek miyim Bundan mı korkuyorsun Ölümü nereden çıkarıyorsunuz Ateşinizi düşünmem gerek Eczadolabına bak Belki işine yarayacak bir ilaç bulabilirsin Yok yok buz kullanacağım buz Aa öyle kararsız bakma bana Sana güveniyorum Önemli olan da bu Hastanın doktoruna güvenmesi Zaten onun için hemen seni aradım Kızımıza haber vermem gerekir Telefonu var mı? Buzu getir, buz. Nereye kalkıyorsunuz? Biraz Biraz yoğurt yemek istiyorum getiririm ben kıpırda mıyım hiç önce bir tansiyonunuzu ölçeyim evet kolunuzu uzatın uzatın biraz ha şöyle sonunda doktor olduğunu hatırladın sırtınızı dinleyeyim dönün biraz biraz evet şimdi derin soluk alın evet doktor olduğuna göre ölüp ölmeyeceğimi anlarsın ölmeyeceksiniz <gülüyor> öksürün <gülüyor> Çabuk söyleyin Yoksa çok mu ya hayır, hayır yatın şimdi buz, buz ve yoğurt Mutfak bu tarafta değil mi evet, evet evet Şimdi şu buzları koyalım başınıza <gülüyor> Yoğurdunuzu yiyin İstediğiniz başka bir şey var mı Var şu radyonun yanındaki kaseti koymanı rica edecektim. Ama uyumanız gerek. Müzik dinlerken uyumam daha güzel olacak için. Kızınızı çağırsam? Oh, hayır hayır hiç gereği yok Boşuna telaşlanır Yanında bir doktor varken Daha güvenli hissediyorum kendimi İnan bana Yarın sabaha ateşim düşecektir Bu gece yalnız kalmanızı istemiyorum ama Yalnız kalmaktan korkmam ki Ne güzel müzikti ya <Gülüyor> Şey Buzdolabından yiyecek bir şeyler al Aç kalma Merak etmeyin uyumanıza bakın siz ne olur Ben uyumadan Gitmezsin diye Siz uyanıncaya kadar buradayım Sizi tiyatroda ilk gördüğüm zaman Ne düşünmüştüm Biliyor musunuz Benim gibi bir yalnız Demiştim Konuşup kendinizi yormayın aslında yalnız olmak pek hoş bir şey değil Yalnızlığı sevdiğime bakma Sevmek zorundayım Ama yaşlılıkta yalnız olmak öyle zor ki Niçin uyumuyorsunuz? Herkes yaşlılara öğüt vermek ister Akıl verir Yardımın en kolayı akıl vermek Zaman istemez Emek istemez Üstelik parasızdır Bakın Sabiha Hanım ben doktorum öğüt vermek zorundayım Şu andan itibaren konuşmak yok Uyuyacaksınız Ya bütün gece uyursam Uyuyun ben de bütün gece yanınızda kalırım Sahi Burada kalacağını bilsem Uyuyabileceğim Öyleyse hemen uyuyun Ben şurada kitap okurum Işık rahatsız eder mi sizi? Tam tersine Işık'ta uyumayı severim Metin Bir gün mutlaka Torunumla tanıştıracağım seni Alırım geceler İyi geceler İyi geceler Günaydın. <gülüyor> Günaydın Bakıyorum ayaktasınız İyileştim söylemiştim Hastalıklarım çabuk geçer Ateşiniz Düştü düptüreyim Dün gece pek parlak değildi durumunuz <gülüyor> Hastalığımın son çırpılmalarıydı Ben de kanepede uyuyakalmışım anlaşılır <gülüyor> Sabaha karşı uyandığımda Elinde kitap mışıl, mışıl uyuyordun Kitabı elinden aldım ışığı kapattım Hiç uyanmadım <gülüyor> Battaniyeyi siz mi örtünüz üstüme Ay Allah ne biçim doktorum ben sözde hastaya bakacaktım oysa hasta bana bakıyor <gülüyor> Nefis bir çay demledim çabuk ol çabuk. önce sizi bir muayene etmem gerek Aa, Kesinlikle olmaz hasta değilim dolayısıyla da sözünü dinlemek zorunda değilim e, iyi olduğunuza eminseniz doktorluk taslamaktan vazgeçerim ben de <gülüyor> Elbette eminim Beni dün gece yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim Metin Hiç önemi yok doktorluk gereği e, i̇zninizle bir telefon edebilir miyim hı hı. Dün akşam hastalık telaşından unuttum da Aa, Tabii tabii e, Ben de kahvaltıya hazırlayayım hı hı. Alo Özlem benim Günaydın Sabah sabah rahatsız ettim Dün akşam için özür dilemek istiyorum Yo yo yo Merak edilecek bir şey değil Bir arkadaşın daha doğrusu bir hastamın yanındaydım Şimdi iyi Bugün gelirim Bağışladın mı beni Sağ ol Görüşmek üzere Her zamanki yerimizde Hoşçakal canım İstemeyerek bir kez daha telefon konuşmanızı dinlemek zorunda kaldım Gün akşam Özlem'le buluşacaktınız demek. Hep benim yüzümden buluşamadınız. Çok üzüldüm. Çok. Üzülmeyin canım bugün buluşacağız. E, ya benim yüzümden Özlem'le aranız açılırsa. Merak etmeyin Özlem anlayışlı bir insandır. E arkadaşım dedin. Keşke. Arkadaşım değil misiniz? Ya e ama arkadaşım deyince yaşlı bir kadın olduğu akla gelmez ki. Keşke yaşlı bir hastam deseydiniz. Siz yaşlı değilsiniz ki. Hem unuttunuz mu? Kıskançlık yok. <Gülüyor> Sabaha kadar uyudum. Hiç uyanmadan. Yanımda olman öyle güven verdi ki bana. Hastalıkta yalnızlık zor. Ben gittikten sonra güzelce yatıp uyursunuz... ...ya da dinlenirsiniz. Bakın bu gece kızınızı çağırın lütfen. Hatta şimdi telefon edin. Ne Bu gece burada yatabileceğimi sanmıyorum çünkü. Ah, haklısın. Bu kanepe hiç rahat değildir. İçerideki odada çok rahat bir yatak var. Bugün eve dönmek zorundayım. Bak Medin. Dün gece çok düşündüm sabahleyin kalkınca da bu evde gereğinden çok oda var şuradaki oda en uygunu az sonra gösteririm hiç kullanmadığım bir oda onu sana vermek istiyorum Orada kalabilirsin Hiç gereği yok İyileştiniz artık Aa, Hasta olduğum için değil Şu anda kaldığın evden memnun olmadığını biliyorum Arkadaşın gittiğinden beri kirası da fazla geliyor ee, Üstelik yalnızca bir odasını kullanıyorsun O da yatmadan yatmaya ee, Burada içinde gereken her şeyi olan bir odada neden kalmayasın şey... Eşyalarını al getir Odayı gezmek ister misin? Çok beğeneceksin Ondan şüphem yok Odanızın çok güzel olduğuna eminim ama Olmaz. Neden olmasın? Ee, şimdiki evine verdiğin paranın yarısını verirsen o da senindir. Ha, kiracı olarak yani? Elbette. Bedava vermek isterdim ama benim de paraya ihtiyacım oluyor. Bu paraya yemek de dahil. Yerinde olsam hiç düşünmezdim. Niçin yemek de dahil? E, bu kural böyle. Paris'te bir pansiyonda kalmıştım. Yemek pansiyon ücretine dahildi. İyi ama Paris'te değiliz ki. Başka bir sebep daha var. Tek başıma kahvaltı etmeyi hiç sevmem. Kararını verdin Niçin istiyorsunuz bunu? Uzun zamandır düşünüyordum. Kafama, gönlüme uygun birini bulamamıştım. O da hep hazırdı. Kalıyorsun değil <gülüyor> Doğrusu çok güzel bir teklif bu. Yalnız... Kirası çok az değil mi? Ah, hiç de değil. Kirayı daha bile az tutmam gerekirdi. Kiracının doktor olmasının bana sağlayacağı bir sürü yarar var çünkü. İğne olmak, tansiyon ölçtürmek, muayene olmak... <gülüyor> ...bunlar için verdiğim parayı düşününce... En önemlisi de evimde kalman, benim güven içinde olmam demek. İyi ama o kadar özenle korumaya çalıştığınız yalnızlığınız elinizden alınmış olacak. E akşamdan akşama yalnızlığımın senin tarafından bozulması mutlu edecek beni. <gülüyor> Siz düzene meraklısınızdır Bense savruk bir Aha, insanım O da senindir ister savruk ol ister düzenli Her zaman sevimli bir arkadaş olduğum da söylenemez Benden hoşlanmadığınız zamanlar olabilir <gülüyor> Sanmıyorum Üstelik benim de zaman zaman sevimsiz olma hakkım var değil mi Hadi bakalım doktor bey Önce kahvaltımızı edelim Sonra da gidip eşyalarını getirirsin Kabul ettim değil mi? Kabul etmemek delilik olurdu teşekkür ederim <gülüyor> Hiç teşekkür etme Bu işten ben daha fazla karlı çıktım Size hiç rahatsız etmemeye çalışacağım Sana güveniyorum Beni çok az sandı. Ya Seni çok iyi tanıyorum Gözlemlerime güvenirim Yaşlı bir kadınla arkadaşlık etmendeki incelik Eve girerken ayakkabılarını çıkarman. Tiyatroda otururken koltuğum ...kol dayanacak yerini bana bırakman... ...öfkelendiğin zaman bile... ...hiç kaba olmaman... ...şakalarıma nezaketle karşılık vermen... ...hastayken bana gösterdiğin sabır... ...oh daha bir sürü şey sayabilirim... ...seni yıllardır tanıyor gibiyim... ...en önemlisi de... ...torunuma çok benziyorsun... ...yalnız görünüşün değil... ...huyun, düşüncelerin... ...davranışların... Sağ olun. ...bana sorarsan... Arkadaşlık akrabalıktan daha önemlidir. Aramızdaki yaş farkına rağmen biz de iyi arkadaş olduk. Öyle diyeyim. Evet. Bundan da çok mutluyum. Anlaştık o zaman. Kızımın hakkı var. Bu koca evde tek başıma oturmam bencillikten başka bir şey değil. Peki kızınız ne diyecek buna? Hür bir insanım ben. Anne nasıl yaparsın bunu Ne var bunda koskoca evde tek başıma yaşamamdan hoşlanmayan sendin Evet ama ben büyük bir evin zorluklarından söz ediyordum Küçük bir evde daha kolay yaşayacağını düşünmüştüm Bizim ev tam sana göre derken bunu kastetmiştim. Merak etme ben öldükten sonra bu ev senin olacak Anne lütfen böyle konuşma karıcı oluyorsun Bu evde oturmak istediğinizi biliyorum Ben hep birlikte oturmaktan söz ediyordum Hiç kimseyle birlikte oturmayacağımı bilirsin Evet kiracı almama niçin itiraz ediyorsun? Onu söyle Sanki paran yokmuş gibi odanı kiralaman ters geliyor bana İnsanın paraya her zaman ihtiyacı vardır Gerekirse biz verebilirdik Biliyorum ama hayatımı kendi paramla yürütmek istedim Anne onunla uğraşman gerekecek Odasını toplaman, temizlemen Sanmıyorum, sanmıyorum Kendi işine kendi yapmaya alışık bir çocuk Betim Üstelik bir zorluğu yok benim için Senin yaşındaki bir kadın için çok hoş doğrusu Hoş olmayan nedir? Söyler misin? Anne pekala anladın ne demek istediğimi. Hiç tanımadığım birini nasıl eva alıyorsun? Metin tanımadığım biri değil. Ki. Arkadaşım. Arkadaşın mı? <gülüyor> anne Metin Bey senin torunun yaşında. Daha iyi ya işte. Ahmetle de seninle anlaştığımdan daha iyi anlaşıyorum. Geçmişte yaşamak istemiyorum. Geleceğe dönük insanlarla arkadaşlık etmek istiyorum. Bunda da endişe edilecek bir şey görmüyorum. Doğrusunu istersen anne. <gülüyor> Metin Bey bana hiç güven vermedi Pek az gördüm bir iki kere konuştum o kadar Ondan hoşlandığımı söyleyemem Hoşlanmak zorunda değilsin zaten Hiç şaşmadım buna Seninle aynı insandan hoşlandığımızı hiç hatırlamıyorum Ahmet dışında Ahmet de hem oğlun Hem de olağanüstü değerleri olan bir insan Metin Bey kimin nesi biliyor musun? Ha? Ailesi kim? Doktor olup olmadığını bile bilmiyorsun ya bir hırsızsa öte birini çalıp çırpsa gitse ne yaparsın anne nasıl bulursun onu Olamaz olamaz Of hayatta neler oluyor Ya mücevherlerini çalsa hiç düşündün mü Hayır Hiç korkmuyor musun yeni tanıdığım bir insanla aynı evde yaşamaktan Hiç korkmuyorum Çay demlenmiştir Zahmet olmazsa koyar mısın Bardaklar limon hepsi tepside hazır Peki peki Hangi hastanede çalışıyor Metin Bey Bilmiyorum Sor bakalım Hiç değilse bir araştıralım Bakalım kimin nesiymiş Bak gönül Bu işe hiç karışmayacaksın Metin'in peşine düşersen bir daha konuşmam seninle Gereken araştırmayı ben yaparım Anladın mı? Peki anne peki nasıl istersen Çayımı açık koy lütfen Kurabiye yer misin? Hayır Teşekkür ederim Çaylarımız Ah, Metin geldi İyi ki çay hazırmış Demek onu bekliyordun Deminden beri gözün saatteydi Birine beklemek Öyle güzel ki Nasılsınız herkes iyiyim İyiyiz anne sen nasılsın ee, Ben de iyiyim Ağrıların, yo, yo, Bir şikayetim yok İzmir'e gidecektin Vazgeçtim Kışın gitmeyi düşünüyorum Hem torun da ele avuca sağır o zaman Ne içersin bir kahve yapayım mı Hiçbir şey istemem Onlar ne Ahmet'in yolladığı resimler Dün bir mektup aldım uzun uzun yazmış Resimleri görmek istersiniz diye getirdim <gülüyor> İsterim ya Ah canım <gülüyor> Pek de yakışıklı çıkmış Biraz zayıflamış sanki Abinin yanına gidecekmiş Dayısının Amerika'ya davet ettiğini söylüyordu Zaten iyi olur Ah keşke sen de gitsen anne Beş yıldır abimi görmedin Bakalım Abimin yolladığı parayı harcamadın değil mi Duruyor hepsi Anne Canın sıkkın senin Yoksa Metin Bey gitti diye mi Metinle birlikte başka şeyler de gitti. Merak etme, yakında gelir. E, neredeyse bir davaya oturduğu bir evi bırakır da gider mi? Konforlu bir ev, dayalı döşeli bir oda. Üstelik ikram üstüne ikram. <gülüyor> Hiç bırakır mı bu rahatı? Bakıyorum Metin'in benimle kalmasından iyice tedirginsin. E eh, öyle, saklayacak değilim. Bu tedirginliği bana da aktarmak için çabalıyorsun. Seni uyarmak için. Metin'in benim yanımdan ayrılması için. Elinden geleni yaparsın değil mi? Ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum gönüllü. Mücevherlerimin sende olduğunu biliyorum. Sende mi diye sormuyorum. Sende diyorum dikkat edersen. Bunun niçin yaptığını merak ediyorum. Herhalde mücevherlerimin... ...Metin tarafından alındığı izlenimini vermek istemedin değil mi? Bir kere bu kadar kötü olamazsın. Öte yandan... ...benim buna inanmayacağımı bilecek kadar akıllısındır. Ya anne ben Sözümü yalnızca... kesme. Belki de içlerinden bazılarını takmak istemişsindir. Belki de bana soracaktın... ...unuttun. Benden isteyecektin olmadı. Beni bulamayacak, kendin aldın. Nasılsa evimin anahtarı var sende. Anne anahtarlarını sen kendin verdin bana. Konu anahtar değil. Mücevherlerim. Mücevherlerim... Niçin yerinde değil Söyler misin lütfen Özür dilerim anne Mücevherlerim bende Hepsi olduğu gibi duruyor Hiçbirine de takmadım Onları senin adına korumak için aldım Kimden korumak için Metin'den mi Aslında düşündüm ki Metin bey biraz dalgın Anahtarını unutabilir Bir arkadaşına verebilir ne bileyim, Bir tanıdığı eve gelebilir Yani Anne sen her zaman evde yoksun her şey olabilir Anlatabildim mi? Hiçbir şey anlamadım Üstelik söylediklerinin hiçbiri inandırıcı değil Bizim evde daha güvenli olur diye düşündüm Ne bileyim belki fazla kuruntuluyum Kuruntudan çok işgüzarlık Yoksa benim bunadığımı mı düşünüyorsun? Aa, hayır anne hiç öyle şey olur mu? Seni hiç anlamıyorum Gönül Anne Tartışmak istemiyorum Bu konuyu kapatalım artık Mücevherleri getirebilir misin? Tabi hemen İnan anne seni üzmek istemezdim Üzdün ama İşte hepsi burada Evet Şu küpeleri al Senin Niçin veriyorsun anne? Ha, onları sevdiğini biliyorum ha, e, e, Şu şu de al Anneannenin kolisiydi Olmaz anne onlar senin ha, Uzun zamandır biri takmıyordum ee, Bunları Zeynep'e ayırmıştım zaten Evlenirken verirsin Niçin şimdi veriyorsun sen takarsın ya, o zaman Zeynep de büyüdü artık Belki şimdiden takmak ister Peki teşekkür ederim anne Anne bana çok kızdın mı Hı? Unutalım artık Bak anne anlatayım ben sana ee, Önem Onu... yok artık yok. Aa, Sen saçlarını taramadın mı Taradım ama Aa, Berbere git seni. Gidecektim olmadı oh, Bugünlerde içimde bir sıkıntı var İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor Bir, bir üzüntün mü var yo, Yok yok yok hayır <Gülüyor> Kimsenin benden bir şey beklediği yok Çocuklar büyüdü Nuri'nin işleri hiç bitmez Herkes kendi dünyasında. Yapacak bir şeyi yok. Kendine kapıp koy verme. İnsan her zaman yapacak bir şey bulabilir. Kendine zaman ayır, arkadaşlarınla buluş, oku, çarşıya çık. İstiyorum ama hep kalsın başka bir gün yaparım diyorum. Günler geçiyor, hiçbir şey yapma Olmaz, olmaz. Yaşamayı yarına bırakmak insanı mutsuz eder. Aa bak, çok güzel bir lokanta keşfettim. Bahçe içinde temiz oh, oh, oh. Öyle de güzel şiş yapıyor ki Bir gün seninle birlikte gidelim Ne dersin Şöyle ana kız baş başa Uzun zamandır yapmadık böyle bir şey Olur anne Ne tamam. var ne oldu Öyle üzüldüm Hadi Ah oh, Bitti o iş üzme kendini üzme Anneciğim öyle iyisin ki <gülüyor> Çok seviyorum seni Ben de seni ya oh, ağlayacak bir şey yok. Hadi, hadi şimdi karşılıklı birer kahve içelim. kendi elimle pasta yapacaktım ama olmadı. <gülüyor> Hiç önemi yok. Buranın pastası da güzel. Hem burayı ikimiz de seviyoruz. <gülüyor> Aa, sözüm söz ama pastayı yapacağım. <gülüyor> Sizin garson geliyor. <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Emirleriniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Kemal Bey? Teşekkür ederim efendim. Sormadı. Ben de iyiyim. Ee, Özlem geçen seferki gibi olsun ha. Evet lütfen. <gülüyor> Her zamanki gibi değil mi efendim? <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Bu saatlerde sakin oluyor burası Oho. Müzik de gürültülü değil İnsan rahat sohbet edebiliyor Şimdi herkes ayaküstü bir şeyler yiyip gidiyor Oturulup sakin konuşulacak yerler kalmadı benim gibi yaşlı insanların gideceği yerler öyle az ki Siz yaşlı değilsiniz Aa, ki 66 yaşındayım Hiç göstermiyorsunuz <gülüyor> Haliniz tavrınız o kadar genç ki En önemlisi de düşünceleriniz Hem daha öğrencisiniz Tembel bir öğrenci <gülüyor> Sınavlarımı hala veremedim Verirsiniz Anneme sizden söz ettim Hayran oldu Pastalarınız <gülüyor> Kakaolar Hanımefendi, izin verirseniz bu küçük kurabiyeler de benim ikramım. <gülüyor> Beğeneceğiniz umarım. Teşekkür ederiz. Özür dilerim efendim. Merak edeceğinizi düşündüm de, benim büyük olanın işi oldu. Bir iki gün önce cevap geldi. İşe başlayacak yakında. Çok sevindim buna. Hayırlı olsun Kemal. Im. Teşekkür ederim efendim. Oğlum da yardımınız için teşekkür ediyor. İzninizle efendim. <gülüyor> Gerçekten çok saygılı bir insan. Hı? öyle. Çağımıza yaşlılar çok itilip kakılıyor Bazen insan kendini toplum içinde fazlalık gibi görüyor Geçenlerde bir dergide okudum Zengin bir Amerikalı kadın ölüyor Vasiyet namisi açıldığında servetinin büyük bir bölümünü Ailesinin hiç tanımadığı bir gence bıraktığı öğreniliyor bu gencin yaşlı kadının sık sık gittiği bir kahvehanede karşılaştığı e, Havadan sudan konuştuğu biri olduğu anlaşılıyor Bu genç yaşlı kadına çok nazik davranırmış Ve sigara içeceği zaman bile ondan izin istermiş Mirastan en büyük payı alan bu gencin Bütün yaptığı yaşlı kadına nazik ve saygılı davranmasıymış <gülüyor> İlginç değil daha çok acıklı Yaşlı bir insanın böylesine küçük bir ilgiden bu kadar mutlu olabilmesi için kendini çok yanlış hissetmesi gerek. Evet yaşlılığı bir kenara bırakalım şimdi. Konumuz gençlik. Benim küçük doktorun söylediğine göre evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evet düşünüyoruz da... Sorunlarınız var değil mi? Öyle. Ee, mitin söyledi mi bilmem. Ama bence evlenip ikiniz birlikte gidin Amerika'ya. ...en güzeli o olurdu ama... Aha. ...çok zor hemen hemen imkansız... ...insanlar imkansız da gerçekleştirebilirler... ...öyle değil mi? Hiç bazen... ...benim büyük oğlum Amerika'da... ...gittiğinde pek az imkanı vardı... ...şimdi... ...şimdi büyük bir iş kurdu orada... ...ayrılık zor ama... ...başardığını bilmekten mutluyum... ...niçin yanına gitmiyorsunuz? Aa, eskiden sık sık giderdim... ...şimdi... ...aramızda kalsın... Çoktan korkuyorum. İnsan ölüme yaklaştıkça... ...yaşamak daha tatlı geliyor galiba. Oğlum sık sık para yollar bana. Amerika'ya gitmem için. Gelinim sık sık mektup yazar, davet eder. Torunlarımı da özledim. Bu yaz gitmeyi düşünüyordum ama... ...onlar gelecekler. Çok daha iyi olacak benim için. Bütün çocuklarımı, torunlarımı bir araya getirebileceğim. Uzun zamandır yapamadığım bir şey. Ne güzel. Çok sevindim. Sözü fazla uzattığımı biliyorum. Özetle söylemem gerekirse param var. Küçük doktorumun dediğine göre sağlığım da yerinde. Mutluyum ve çevremdekilerin de mutlu olmasını istiyorum. Ee, şimdi sizden ricam Sözlerimi hiç itiraz etmeden Sonuna kadar dinlemeniz Anlaştık mı? Anlaştık Her şeyi düşündüm Uzun uzun hep Metinle evlenip birlikte Amerika'ya gidebilirsiniz ee, Gerekli olan ikinizin yol parasıyla Orada ilk zamanlar için gerekecek para Fazla bir para değil mi? Orada ikinizde küçük işler bulabilirsiniz kısa zamanda ee, Sözün kısası Gereken parayı Size ben sağlayacağım Ama nasıl olur Aa, Hani sözümü kesmeyecektiniz <gülüyor> Gereğinden fazla param var İşime yaramayan bu parayı Sevdiğim iki gencin mutluluğu için harcamak istiyorum En güzel yıllarınızı Birbirinizden uzakta geçirmenizi istemiyorum <gülüyor> O para size gerekebilir Çocuklarınız var sonra... Ya çocuklarımın hiçbirinin bu paraya ihtiyaçları yok Yine de... Çok para Metin Metin annesiz büyümüş Bir kadın sevgisine hep ihtiyacı var Orada yalnız mutsuz olacak Metin bu parayı dünyada kabul etmez <gülüyor> Metin inatçıdır biliyorum Bu konuda size güveniyorum Akıllı bir kızsınız Teklifimin ne kadar akılcı olduğunu görüyorsunuz Bunu Metin'e anlatabilirsiniz Kabul etmezsiniz i̇şte O zaman çok üzülü Söylediğiniz kadar çok paranız olduğunu sanmıyor <gülüyor> Yalan mı söylüyorsun Hayır hayır onu demek istemedim Metin demişti ki Yani Kira parasına ihtiyacınız olduğu için Ah öyle söyledim Çünkü Metin'in Hiç para vermeden Benim evimde kalmayacağını biliyordum Peki Aileniz ne diyecek buna Onların razı olacaklarını hiç sanmıyorum Vesayet altında değilim Paramı istediğim gibi kullanma hakkım yok Yine de doğru gelmiyor bana Geçerli hiçbir sebep göstermeden olmaz diyorsunuz Orada lisans üstü çalışma yapabilirsiniz e, Birlikte olabileceksiniz Metin'le e, Metin uzmanlığını tamamlayacak Bunların hangisi doğru değil Bilmiyorum Peki Bu parayı borç olarak versem Bors kabul edebilir misiniz Niye sustunuz Belki de bunların Hiçbirine gerek kalmaz Metin gereken parayı babasından sağlayabilir ah, O zaman hiçbir sorun kalmaz Bu konuştuklarımız da unuturuz Eğer Metin babasından Parayı alamazsa Benim teklifimi kabul edeceksiniz Anlaştık mı? Ne diyeceğimi bilemiyorum Aramızda kan bağı olmadığı için Bu parayı kabul etmek istemiyorsunuz Anneniz verseydi kabul edecek miydiniz Dost olmamız Aramızdaki sevgi yetmiyor mu Hayır öyle değil Aa, yani. Yoksa yoksa minnet altında kalmaktan mı korkuyorsunuz Oysa ben Metin'e de size de minnet duyuyorum Son zamanlarda hayatım sizler sayesinde Öyle güzel geçtik Beni mutlu etmek istemez misiniz sizi daha anlayışlı sanıyordum Lütfen böyle konuşmayın Size bu parayı Vasiyetnamemle de verebilirdim Yine kabul etmeyecek miydiniz Yani hatrınız için ölmem mi gerek ah. Ölmeye hiç niyetim yok Çok beklemeniz gerekecek o zaman Niçin yapıyorsunuz bunu Sevgi için Sevdiğim iki insan için Birbirini seven iki insan için Yetmez mi Cevabınız Peki kabul ediyorum Teşekkürlerle Ama borc olarak ah, Yordunuz beni Sonunda başardım ama Şimdi şu pastayı yiyebilirim Değil mi? Hak ettim bunu Barlı <gülüyor> <gülüyor> düşse Öfken geçtiyse bana olanları sakin sakin anlat. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım çünkü. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Baban Özlem'le evlenmenize karşı mı çıktı? Evet. Yani evlenmemi istemiyor. Özleme itirazı olamaz, Özlemi tanımıyor bile. Tanısa hiç itiraz etmezdi. Bence ilk fırsatta babanla Özlemi tanıştır. Hayır. Tanıştırmayacağım. Nikah geldiği zaman görür. <gülüyor> Bunu öfkeyle söylenmiş bir söz olarak kabul ediyor ve üstünde durmuyorum. Bence en doğru davranış ikisini bir araya getirmen olurdu. Hiç gereği yok. Ya, Özlem ender de aslanan bir kız. Kişiliği öyle güzellikler saklıyor ki. Doğru. İşte bu sebeple babama kızıyorum ya. Tanımadan hemen itiraz etti. Bence Özlemle evlenmeniz hayatınızın en akıllıca kararı olacak. Biliyorum. Peki ama sizin Özlem'i böylesine değerlendirmenizin kaynağı ne? Sen burada yokken Özlem'le buluştuk Uzun uzun konuştuk Babamla Özlem'i karşılaştırmanı bu nedenle istiyorum zaten Özlem çok mükemmel bir kız Babam beni başka bir kızla evlendirmeyi düşünüyorum Kiminle? Bir arkadaşının kızıyla ee, Kızı gördün mü? Tabii ki hayır görmem için bir sebep yok ki Belki de çok güzel bir kızdır Olabilir benim için hiçbir önemi yok. Kızın başka özellikleri var mı? Var, var. Çok zengin. Oo, zengin olmak da hiç fena değil. hani. Bu ara çok işine yarardı. Benim için özlemden başka kız olmadığını bildiğinizi sanıyordum. <gülüyor> Takıldım canım. Öyle ciddisin ki... ...bir an takılmaktan kendimi ağlamadım. <gülüyor> Kızmadın değil mi? Size kızamam ki. İnanın bazen bana babamdan daha yakın geliyorsun. Aa, teşekkür ederim ama ben babamdan Özlemden sonraki sırıyı isterim Şey Bu plaha size getirmiştim Anneler günü armağanı Anneler günü armağanı mı? Evet Yarın anneler günü <gülüyor> e, a, Doğru An Anneler günü <gülüyor> Çok teşekkür ederim Çok sevindim Eee Plan ne olduğunu merak etmiyor musunuz? Bakit <gülüyor> tabii. tabii. Aa, Mozart Çok istediğim bir plaktı bu Biliyordum istediğinizi Çok duygulandım Beni ölmüş annenin yerine koymana Ne diyeceğimi bilemiyorum Sen de benim bir torunumsun artık Sağ olun Siz de benim için öyle yakın birisiniz ki Sanki Sanki sizi çocukluğumdan beri tanıyorum Beni sevdiğini biliyorum Buna çok da seviniyorum Yalnız ben sözden çok davranışa önem veririm bilirsin öyle değil mi? Tabii Senden bana olan sevgini davranışınla ispat etmeni isteyebilirim İtirazım yok Ama niçin söylüyorsunuz bunu? Yoksa davranışlarımda size ters gelen bir şey mi oldu? Oh, hayır hayır hiç böyle bir şey olmadı Ben gelecekteki davranışından söz ediyorum Nedir o? E, zamanı gelince öğreneceksin. Şimdi gelelim babana. Para yardımında bulunamayacak anladığım kadarıyla. Sözünü bile ettirmedim. E, bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun? Bursu reddedebilir Hiç akıllıca bir davranış değil. Önce Özlem'le konuşman gerek. Özlem bekleyelim diyor. Olabilir. Sevgi sabırlıdır. İkiniz de gençsiniz. Ne var ki ayrılıkları hiç sevmem. Ben de. Ayrılmayı hiç istemiyorum. Özlem'den ayrı yalnız ve mutsuz olacağım Özlem de öyle Bence mutluluk ertelenmemelidir Benim teklifim Evlenip birlikte Amerika'ya gitmeniz Doğru ama yol parasını bile karşılayacak durumda değiliz Aa, Para her zaman bulunabilir Bulunmayan sevgi, mutluluk Haklısınız ama para da gerekli işte ee, Sen yokken Özlem'le ben bir çözüm bulduk Nasıl bir çözüm? E, Akılcı bir çözüm Çözüm ne olursa olsun ayrılık istemiyorum ben. Bizim çözümümüzde de ayrılık yok e Peki nedir çözümünü söyleseniz Yok yok yo, ben söyleyemem Özlem anlatacaktır Özlem benimse değil mi bu çözümü Tabii. Merak ettim doğrusu Daha fazla bir şey söyleyemem Ama bu çözümü kabul ederseniz Üçümüzde mutlu olacağız En çok da ben <gülüyor> Hiçbir şey anlamıyorum e, Bence Özlem'in sözünü dinlemen gerek Özlem akıllı bir kız çünkü Öte yandan karısının her sözüne itiraz eden bir erkek olmayacaksın Sözün kısası Özlem'in sana anlatacağı çözümü kabul edersen Beni gerçekten bir anne olarak benimsediğine inanacağım Sözleriniz bir bilmece gibi Bir ipucu verin bari <gülüyor> Artık tek kelime bile söylemem İpucu da bilmecenin çözümü de özlemde Hemen ona git Pekala öyle olsun Aa, Önce kendime bir düzen vereyim de Yeni evliler yolculuğa hazırlanmış bile girin girin içeri girin girin. İyi akşamlar. Bavullarımızla geldik çünkü buradan doğru havaalanına gideceğiz. Çok iyi ettiniz. Özlemcim, balayı nasıl geçti? Çok güzeldi. Tek kusuru çok kısa olmasıydı tabi. Bütün ömrünüz balayı gibi geçsin. Balayı değil, bal ömür dilerim size. Sağ olun. Ee, hemen masaya geçelim. Her şey hazır. Size söz verdiğim pastayı da yaptım sonunda Aa, Bunlar <gülüyor> ne güzel şeyler böyle Ah, Bizim için çok yorulmuşsunuz Yeni evlileri son kez ağırlamak istedim Yorgunluğa değer Aa, Bir dakika niçin son kez olsun Amerika'dan döndüğümüzde yine böyle bir pasta yapmaz mısınız bize Yaparım yapmasın ama <gülüyor> o zaman siz yeni evli değil eski evli olacaksınız <gülüyor> Sabiha Hanım Bizim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağız Hadi hadi ben unuttum bile Biz oradayken Amerika'ya gelseniz ne iyi olurdu Evimizde sizin için her zaman bir yerimiz olacak Bunu hiç unutmayın Teşekkür ederim Unutma Hem oğlunuzu da görmüş olursunuz ee, Gelmeyi ben de isterim <gülüyor> Hiç belli olmaz ah, Sana söylemeyi unuttum Metin Oğlum bu yaz ailesiyle gelecek ah, Öyleyse ondan sonraki yıl gelir Aa, Neden olmasın Metin Arkadaşınla konuştun mu? Ha Evet evet yarın telefon edecek size ah, Pastanın üzerinde isimlerimiz yazılı <gülüyor> Metin gel de bak, bak <gülüyor> aa, Harika bir pasta Bak burada da önce sevgi yazılı <gülüyor> e, Pastayı birlikte kesin Tıpkı demiş gibi Peki Hı -hı. Evet ilk dilim sizin için Buyurun Önce sevgi Evet doğru Teşekkür ederim. Sabiha size olan borcumuzu. Aa, hiçbir şey söylemeyin. Bugün borçtan söz etmek yasak. Ama döndüğümüzde mutlaka. Döndüğünüz zaman konuşuruz. Borcunuza sadık olduğunuzu biliyorum. Ee, pasta nasıl buldunuz onu söyleyin. Harika. <gülüyor> Hiç böyle bir pasta yememiştim. <gülüyor> Afiyet olsun. Ha, Özlem, unutmadan sorayım. Gelinliğiniz çok güzeldi. Nereden aldınız? Yoksa diktirdiniz <gülüyor> Hiçbiri değil. Teyzemin kızının gelinliğiydi. Benden dört ay önce evlenmişti. Vücutlarımız tıpatıp aynıdır. <gülüyor> çok yakışmıştı. Ee, Güzel ne yakışmaz? <gülüyor> İkiniz de bu tarafa otur. Şöyle bu taraf, bu taraf. Oradan bahçedeki güller görünüyor. Şimdi biraz da müzik. Mutluluk yüklemesi mi? Şu anda hiç gerek yok. <gülüyor> Her şeyin fazlası zarardır ama Sevginin ve mutluluğun fazlasından zarar gelmez Sevgili dostlarım Sizleri havaalanına kadar yolcu edemeyeceğim ama Uçağın tam kalkış saatinde sizleri düşün için Biz de tam o anda sizi düşüneceğiz Bize mutluluğunuzu veren insana. Mutluluğunuzu veren değil mutluluğunuzu çabuklaştırır. Size nikah resimlerimizden getirmiştik. Bakmak ister misin bunlar? Bunlar benim. Evet. Öyleyse sonra bakarım. Siz gittikten sonra. Şimdi zaman kaybetmek istemem. Asılları yanımdayken. Geldiler mi? Evet. Geldiler ve gittiler. Ağlıyor musun? <gülüyor> Ağlamak sayılmaz. Göz yaşım akıyor. Geçer geçer. Niye üzülüyorsun ki anne? Tam tersine sevinmen gerek. Evlendiler, mutlular. Ya, tabii tabii. E, bu yaşlar sevinçten zaten. <gülüyor> Nikah fotoğrafları mı? Evet. Bana getirmişler. <gülüyor> oh. Metin'in karısı güzel kızmış <gülüyor> Gelinliği de çok güzel Nikah şahidi sen miydin? Evet öteki de Özlem'in bir hocası Hayatımda ilk defa nikah şahitliği yaptım <gülüyor> Öyle heyecanlandım ki Aa, Çok da hoşuma gitti Sence bu kadar yaşlı olup da Şimdiye kadar hiç nikah şahitliği yapmamış olmam garip değil mi? <gülüyor> e, nikahtan sonra Antalya'ya gittiler ya bir hafta Bu resimler de Antalya resimleri İki saat önce de uçakları kalktı Ne zaman dönecekler? Pek belli değil Üç dört sene sonra Belki de daha fazla kalırlar orada Pasta onlar için miydi? Evet evet ha, yesene. Bak orada temiz tabak var <gülüyor> hmm. Enfes bir pasta <gülüyor> Afiyet olsun ha, Hepsini götür Zeynep'e Nasılsa yiyemem ben. Oo, Neler yapmasın <gülüyor> anne Her şeyi gönüllerince olsun istedim İkisi de öyle mutluydular ki İkisine de annelik yaptım Yok canım yok Anne büfenin üstündeki gümüş şamdanlar nerede Anne yoksa onlara mı verdin Evet Evlilik armağanı olarak Anne nasıl yaparsın O kadar değerli şeyleri nasıl verirsin Şimdi öyle bir gümüş şamdan kaçabiliyor musun Bilmiyorum Bilmek de istemiyorum Başka şeyler de verdin mi ha? Vermişsindir sen Hesap mı soruyorsun Hayır hayır merak ettim Mücevherlerinden de verdin hadi, mi Hadi artık ha? bu sorgulamaya bir son ver Hangilerini verdin lütfen söyle anne Mücevherlerim yok artık Anlamadım Hepsini vermiş olamazsın Vermedim Mücevherlerimi sattım Sattın mı İnanmam şaka ediyorsun Hepsini sattım Neden Nasıl olsa hiçbir işime yaramıyorlardı Para gerekti sattım Niçin para gerekti Aman Allah'ım Sattın parasını da Metin'e Metin'lere verdin öyle mi Anne söylesene Evet öyle oldu Onların Amerika'ya birlikte gitmeleri için sattım oh, Öyle facia olmuş gibi bir tavır takınma ha, Nereye gidiyorsun anne İçerideki odayı düzenlemem gerek Yeni bir kiracı gelecek Yeni bir kiracı mı Kim Bu sefer yabancı değil Metin'in arkadaşı İnan anne seni hiç anlayamıyorum Hiç Niçin yapıyorsun bunu <gülüyor> Bir işe yarama hoşuma gidiyor Özellikle de gençlere el uzatmak Mutlu ediyor beni Dünya kadar işin gücün arasında yeni bir kiracı Of oh, anne Seni hiç tanıyamıyorum ben Bunların niçin yaptığını Hala anlayamıyorum Sevgi için Yetmez mi Nasıl bir insansın sen anne? Söyler misin? İşte böyle bir insan.